Şöyle bir yorum yaptıklarını görüyoruz. Haklarını yemeyelim diyorlar ki baldırsa baldır ama bizim baldırımız gibi değildir. Kendi şanına layık bir baldırı vardır. İki nokta var. Birincisi eğer bu sahih sabit naslarda gelmişse bize yani nasın sübutunda bir problem yoksa Biz bunu kabul ederiz. El dediğimizde bunu bir organ mı yoksa bir sıfat mı olarak anlıyoruz? Bu önemli. Cenab-ı Hakk'ın bir organ, bir uzuv anlamında eli vardır ama bizimkine benzemez derseniz bu teşbih olur. Bu organ değildir, bu uzuv değildir, bu sıfattır derseniz problem kalmaz. Tasir etmemiz lazım. Bu el bir organ değildir. Şimdi ister ister selefte olsun, ister müteahhiründe olsun, ister tevil etsin, ister etmesin ortak bir yan vardır. O da Teşbihi nefyetmek, yetmek. Bila teşbih ve la temsil demek. Cenab-ı Hakk'ın eli vardır, bizim elimiz gibi değildir derken, aklımızdan bir organ geçiyorsa, o teşbihdir. Bu caiz değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın el sıfatı vardır dersek mesele biter. Bizdeki gibi bir organ değildir, bir uzuv değildir, bir sıfattır dersek mesele biter. Şimdi dikkat edin, istiva. Aynı şekilde... Yani bütün bunları biz birini bizimki gibi bir fiil, birini bizimki gibi bir organ, uzuv diye anlarsak ki insan zihni böyle çalışıyor. Zaten bu arkadaşların vartaya düşmesinin sebebi de bu. El deyince el anlıyor, yüz deyince yüz anlıyor. Başka el yüz bilmiyoruz biz çünkü. Ya da istiva deyince üstüne çıkmak, yerleşmek, mekan tutmak, karar kılmak anlıyor. Arap bu kelimeyi böyle kullanıyor. Böyle anlıyorsa problem.